Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm hocam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun hocam. Herhangi bir sevinçli olayda ya da e, sevinçli herhangi bir sevinçli olayda çok sevinemiyorum veya üzücü bir olayda fazla üzülemiyorum. Sebebi nedir? Evet. İki türlü sebebi olabilir. Biri zahiri, biri manevi. Mü'min. Buna beraber büyümüş insan. Allah ile üzülüp, Allah ile sevinendir. Ne demek? Eğer Allah için bir şeyler yapıyorsa buna sevinir. Allah'a göre güzel yaptıysa, kazandıysa buna sevinir. Yok. Yanlış yaptıysa, eksik yaptıysa, kaybettiyse, yapamadıysa, imtihanı kazanamadıysa üzülür. Bu büyük insandır. Bu manevi olarak da büyümüş insandır. Ama manevi olarak büyümemişse, küçükse, sadece zahiri olarak büyümüş, bir de oyuncakları büyümüştür. O dünya hayatına göre üzülür ve sevinir. Ama büyük insan öyle değildir. Büyümüş insan öyle değildir. Zahiri olarak üzülmesi gereken ya da sevilmesi gereken şeylere böyle fazlasıyla üzülüp sevinemiyor. Ama Allah için üzülüp seviniyor. Eğer kardeşimizin söylediği manevi itibarla sevinemiyorsa sorun var. Yok, zahiri olarak sevinip üzülemiyorsa o zaman manevi olarak büyümüş demektir. Kulun kendine bakması gerekir. Acaba büyümüş mü, büyümemiş mi? yoksa sadece zahiri olarak büyüdüğünden dolayı oyuncakları mı büyümüş? Evet, onun için bakmak gerekir. Zahiri olarak bir sevinemiyor yoksa manevi olarak bir sevinemiyor. Zahiri olarak sevinemiyor ya da üzülemiyorsa bu doğrudur. Manevi olarak büyüdüğü içindir. Manevi olarak üzülür ya da sevinir. Efendim bir izleyeceğimiz selamun aleyküm. Her insan büyük kıyameti göremediği gibi bizim de görememe şansımız olmayabilir. O halde herkes kendi kıyametini kesin yaşayacağını bildirdiniz. Peki Yecüc, Mecüc, Deccal gibi kıyamet alemetlerini nasıl anlamamız lazım? Ben bunların çok da masalımsı varlıklar olduğuna inanamıyorum. İnsanın beden ülkesi ya da kendi alemiyle şuuru ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama emin olamıyorum bu kıyamet alametlerini nasıl anlamamız lazım? <gülüyor> Sizi seviyoruz. Allah razı olsun. Onun için söylüyoruz. Allah eğer vahyini indirmiş, kitabını indirmişse her bir insan yaşarken mutlaka her bir ayetle muhatap olur. İmtihana tabi tutulur. Gerekir yapıyor mu, yapmıyor mu? Veya gerektiği gibi iman ediyor mu, etmiyor mu? Anlıyor mu, anlamıyor mu? Her bir ayette muhatap olacağına göre kıyameti de kendinde yaşar. Buna beraber Yecüc Mecud'i de kendinde yaşar. Deccari de kendinde yaş yaşar. Aynı şekilde peygamberi de kendinde yaşar. Yani onun bir vücut ülkesi, bir gönül alemi vardır ki Evet, her şey orada gerçekleşir. Her bir insan bir kainat. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir dedi. Bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Dolayısıyla Allah bir kuluna muamele yaparken, bütün bir insanlığa yapacak muameleyi bir insana yapar. Her bir insana tek tek yapar. Onun için her şeyi kendimizde yaşıyoruz. Bu kendi. Gönül aremimizde manevi olarak yaşadıklarımızdır. Bir de zahiri olarak da aynı şey gerçekleşir. Dışarıda gerçekleşecek olan her ne varsa aynı şekilde bir de bireysel olarak her bir kulda aynı şey gerçekleşir ve yaşanır. Ve kul Allah'ın o ayetleriyle muhatap olur. Kardeşimiz evet, doğru anlamış. Bunu mutlaka yaşarız bu tadarız. Aynı şekilde kıyamet de öyleydi. Nasıl ki genel bir kıyamet varsa bir de özel kıyamet vardır. Aynı şekilde yaşanacak olan ne varsa bir de özel olarak yaşanır. Asıl insan bunu görünce, bunu anlayınca, bunu tadınca Allah'ın kendisine verdiği kıymeti anlar, degeri anlar, şerefi anlar. Allah ile nasıl muhatap olması gerektiğini anlar. Özel olarak Allah ona nasıl muamelede bulunuyor, nasıl imtihanlar yaratıp, İmkanlar veriyor, o zaman onu anlar. Birebir Allah ile muhataplığını o zaman tadar. Yoksa böyle bir kalabalığın içindeymiş gibi işte herkes bir şeyler yapıyor, biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, kazanacağız, kurtulacağız gibi bir düşünce, bir fikir kendini bilmemektir. Rabbini bilmemektir. Rabbinin kendisine muamelesini bilmemektir. Dünyaya kendimizi bilmeye gelmişiz. Rabbimizi bilmeye, tanımaya, anlamaya gelmişiz. Onun için e, ne buyuruyordu o hadiste? İnsanı yarattım ki dünyaya gönderdim ki varlığının tadını tatsın diye, varlığının tadını tatsın diye. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir toprağa ait varlığı vardır, bir de Allah'ın nefettiği ruh Allah'a ait olan tarafı vardır. Zahiri tarafını topraktan tadıyor. Yiyor, içiyor, üşüyor, ısındıyor, hasta oluyor, iyi oluyor. Zahiri olarak varlığını tadıyor, beden tarafını. Toprakla tadıyor bunu. Ya da varlığındaki suyla tadıyor, havayla tadıyor, ısıyla tadıyor. Bir de manevi tarafı var. Allah'ın nefrettiği ruh. Ben ona ruhumdan nefrettim. Bir de bunu tatması gerekir. Allah'ın güzelliğini tatması gerekir. Allah'ın kendisine muamelesini tatması gerekir. Yaşaması gerekir. Tatacak ki tanısın. Tattığı kadarıyla yaşar. İman etmiş olur. Onun için mesela ayetlere iman ettik diyoruz. toptan iman ettik. Bir de ayeti okuduk. Bu bizde imana dönüşmedikçe iman olmuş olmuyor. Ne olmuş olur? Bilgi olmuş olur. Bilgimiz gönlümüzde imana dönüşecek. İmana dönüşünce ahlaka dönüşür. İmana ahlaka dönüşünce de amele dönüşür. Evet, bütün ayetlerin bizde imana, ahlaka, amele dönüşmesi gerekir ki biz de Resulullah Efendimize benzemiş olalım, canlı Kur'an olmuş olalım. Evet. Efendim İzmir'den Fatih isimli bir izleyicimiz ben kılamadığım kaza namazlarını nasıl kılmalıyım? Evet, bu ne demeye benziyor? Daha önce yemediğim yemekleri yiyebilir miyim? Nasıl yemem gerekir? Demeye benzer. İbadet ruhun gıdasıdır. Her gün evet, alması gereken günde beş vakit namaz, günde beş sefer manevi olarak gıda almak demektir. Manevi olarak Allah'ın huzuruna çıkıp namaz müminin miracıdır. Allah ile muhatap olmak demektir. Günde beş sefer Allah'ın huzuruna çıkıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Sana aittir ya Rabbi. Sen Rahmansın. El er Rahim. Sen Rahimsin. Bana rahmetinle muamele ediyorsun. Sen benim Rahim olan Rabbimsin. Sen maliki yevmiddin. Sen din gününün maliki'sin. Sen benim malikimsin. Sen dinin meliki maliki'sin. Bunun için seni böyle biliyor, böyle tanıyorum. Ye kenabu veya ye Onun için yalnız sana abd oluyorum. Yalnız seni seviyorum. Yalnız seni istiyorum. Senden seni istiyorum. Neyi istersem senden istiyorum. Din gününde, kıyamet gününde Evet, mahcup olmamayı senden istiyorum. Kazanmış olarak sana gelmek istiyorum. Evet. Fatiha'yı böyle okuyoruz. Kime okuyoruz? Allah'a okuyoruz. Rabbimize okuyoruz. Ehdine siratel müstakim. Beni sirat-i müstakime hidayet et. Senin sirat müstakimde sana gelen yolda olmak istiyorum. Sana dost olma yolunda olmak istiyorum. Seni kazanma, senin güzelliğini kazanma yolunda olmak istiyorum. Ehdine sirat-el müstakim, ayet-i de buyurdu. De ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Sirat-i müstakim üzere giden Rabbini bulur. Sirat-el lezine en'amta aleyhim. O sirat-i müstakim ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu, onu istiyorum senden. O nimet verdiğin kullarınla beraber olmak istiyorum. Peygamberlerle beraber olmak istiyorum. Peygamberlerle beraber olanlarla beraber olmak istiyorum. Evet, peygamber varisleriyle beraber olmak istiyorum. Silat-ı Müstakkim'de olanlarla beraber olmak istiyorum. Onları bulduğumda hemen onlarla beraber olacağım demektir bu. Yok eğer bunu söylüyor onlarla beraber olmaya çalışmıyorsan bu durumda söylediklerinle yaptıkların birbirini tutmuyor, yalancı olmuş oluyorsun. Gayril <gülüyor> mevdu ve aleyhimu Bunlarla beraber olmayanlar Sirat-ı müstakimde olanlarla beraber olmayanlar, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayanlar senin gazabına uğruyor, deralete kalıyor, bunu biliyorum ya Rabbi, demiş oluyoruz. Beni onlardan eyleme, beni kendisine nimet verdiğin kullarınla beraber eyle, sirat-ı müstakimde eyle, ben de o nimeti istiyorum, demiş oluyoruz. Şimdi bunu bir günde bin sefer tekrar etmek başka bir şeydir. Günde beş sefer çıkıp Allah'tan bunu isteyip sonra gerekeni yapmak başka bir şeydir. Onun için namazın kazası olmaz. Yani bir günde ne kadar yemek yiyebiliyorsan manevi olarak da o kadar onu alabilirsin. Bunu her gün alman gerekir. Yoksa bir sene boyunca namaz kılmayalım sonra hepsini birden kaza edelim. Kim söyledi? Allah böyle söyledi mi? Namazı kaza et dedi mi? Demedi. Ama oruç tutamadığın günler sayısınca Orucu tut, orucunu kaza et dedi. Günde beş sefer tekrarlanan bir ibadeti, eğer kazası varsa Allah kaza edin demez mi? Senede bir sefer olan Ramazan ayındaki orucu eksik kaldıysa günleri tamamla kaza et dedi. Kendi kendimize ya da birilerinin Allah'ın emrinin vahiyinin dışında verdiği hükümle nasıl hükmedebiliyoruz böyle? Namazın kazası olmaz. Her gün o nimeti almamız gerekir. Her gün, günde beş sefer Rabbimizle muhatap olmamız gerekir. Allah dememiz gerekir. Sen benim Rabbimsin, Rahman ve Rahim olan Rabbimsin dememiz gerekir. Bunu nefsimize kabul ettirmemiz gerekir. Allah'ın huzuruna çıkıp o geriye kalan aradaki zamanı da Allah'ın huzurunda yaşamamız gerekir. Allah namazınıza dikkat edin, özellikle orta namazına da dikkat edin dedi. Orta namazı iki vakit arasındaki vakittir. Yani o iki vakit arasında da namazda olduğunu, yani Allah'ın huzurunda olduğunu unutma dedi. Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşa, öyle düşün, öyle konuş, öyle yap dedi. Evet, namazın kazası olmaz. Bu durumda namazın e, kazaya kalmışsa tövbesi vardır. Tevbe etmek lazım, istiğfar etmek lazım, secdemizi artırmaya çalışmamız lazım. Yoksa kalmadığım namazların yerine geçti, ben borcumu ödedim demek namaza ayrıca bir hakaret olur ki namaz bir borç değildir. Namaz bir nimettir, bir ikramdır. Allah'ın kuluna ikramidir. Zamanında ikrami almamışsak o ikram geçti. Bundan sonra ihmal etmeyelim, bundan sonra dikkat edelim. Namazın kazası var diyenler hiç farkında olmadan namazı kazaya bırakmaya fetva vermiş olur. Kendilerine göre sanki bir yanlışı telafi edermiş gibi zannetmek yanlıştır. Burada yanlış yok, burada eksik var. O nimeti alamadın. Bari bundan sonra alalım. Evet. Efendim İstanbul'dan Aynur Kara. Merhaba hocam. Merhaba. Hocaya sorum. Gördüklerimiz ve yaşadıklarımız gerçek mi? Mesela sokakta, karda, buzda yaşamaya çalışan canlılar için, sokak, so özür dilerim efendim, çalışan canlılar için çok içim acıyor. Sonra düşünüyorum, belki böyle bir şey yok. Ama bizim ne hissettiğimiz, düşündüğümüz ile ilgili bir sınavdan geçiyoruz, gerçekmiş gibi yaşıyoruz. Ben bilem, ben bilemedim. Bu konuda hocam yardımcı olursa sevinirim. Evet. Gerçekmiş gibi değil. Her şey gerçektir. Gördüğümüz, anladığımız, işittiğimiz, tatlığımız her şey gerçektir, haktır. Ama ahirete göre gerçek değildir. Ahirete göre bir rüya mesabesindedir. İmtihan. Bir günlük hayat ve bir imtihandır bu. Nasıl ki zahiri olarak mesela, açlıktan ölen insanları görüyoruz. Zulüm altında inleyen insanları görüyoruz. Evet soğukta, sokakta değil hayvanlar insanları görüyoruz. Bu gerçek mi? Bu gerçek. Ama bu bir günlük bir gerçektir sadece. Bir günlük imtihandaki gerçektir. Bütün mesele evet bunu Allah'ın nazarıyla nazar edip öyle görmektir. Eğer böyle olmazsa imtihan olmaz. Allah ayet-i kerimede Allah malca, mevkice, kiminizi kiminizden üstün kıldı ki birbirinizle kaynaşasınız diye. Kaynaşınca ne olur? Kaynaşınca kazanıyoruz. Kaynaşınca Allah'ın isimleri üzerimizde tecelli ediyor. Güzelliği üzerimizde tecelli ediyor. Mesela herkes zengin olsa imtihan olmaz. O konuda imtihan olmaz. Herkes sağlıklı olsa imtihan olmaz, kazanma imkanı olmaz. Hiç kimsenin kimseye ihtiyacı olmasa imtihan olmaz, kazanma imkanı olmaz. Allah kazanalım diye bir sahne yaratmış, bu sahne herkes için bir günlük bir sahnedir. Bir gün. Bize uzun geliyor. Ama ebedi hayatla kıyasladığımızda bu dünyanın evet, ne kıymeti kalır? Bir günlük olmuş olur. Birbirimize ya da herhangi bir mahlukata yardım ederken neyi kazanıyoruz? Neyi kazanmamız gerekir? Yani Allah'ın oradaki hikmetini anlamaya çalışmamız gerekir. Mesela bir fakire yardım ettik. O sadece bir yardım değildir. Onun karşılığında bir şey kazanıyoruz. Allah onu önümüze getirdi. Hadi kulum halifeliğini üzerinde göster. Sen benim halifemsin. Benim halifeliğimi kendi üzerinde göster. İsimlerimle muamele et. Önce onu bilse, ona rahmet et, ona ikram et. Varsa hatası, kusuru, yanlışı, onu affet. Kul o ihtiyaç sahibine ikram edince neyi kazanır? <gülüyor> Sadece o verdiği sadakanın, yaptığı infakın karşılığını almıyor. Karşılık böyle değildir yani. Nedir karşılık? Karşılığını hemen alır. Allah'tan alır. Ona ikram ettiği için Allah'ın kerim ismi onun gönlüne tecelli eder. Razak ismi onun gönlüne tecelli eder. Vehhab ismi karşılıksız hibe ettiği için Vehhab ismi onun gönlünde tecelli eder. Allah'ın güzelliğinin isimlerini alıyor. Rahmet ettiği için Allah'ın rahim ismi, rahman ismi tecelli ediyor. Sevdiğinden dolayı böyle yaptığı için Allah'ın vedud ismi tecelli ediyor. Ama aynı tecelli bir de onun için de var. O ikrami aran için de var. O da ikrami, o Allah'ın tecellisi karşısındakiyle beraber alır. Allah onun gönlüne tecelli ediyor ya. O da o kula bakıp ne diyor? Rabbim bu kul üzerinden beni sevdi. Bu kul üzerinden bana rahmet etti. Bu kul üzerinden bana ikram etti. Hatası varsa beni affetti deyip onun üzerinden Rabbini seviyor, şükrediyor. Hamd ediyor. Rabbini seviyor. İkisi de aynı şekilde ne oldu? O nimete kavuşmuş oldu. Allah'ın yakınlığını aldı. Güzelliğini aldı. Ama biri ötekiyle beraber alıyor. Yani alan, verenle beraber alıyor. Bir de ona teşekkür eder. Çünkü Allah onu vesile kılmış. Sadece o nimete değil. Kendi güzelliğine vesile kıldı Allah. Allah. Ama o nankör biri olursa teşekkür etmez, hiçbir şey alamaz oradan. Karşısındakini teşekkür etmezse, nimette vesile olana teşekkür etmezse oradan bir şey alamıyor. Allah onun üzerinden o ikramı yaptıysa, diğer ikramları da onun üzerinden yapar. Onun için eğer o ihtiyaç sahibi olmasaydı, imtihan olmazdı, kazanmak mümkün olmazdı. Bununla beraber o sıkıntı yaşadığından dolayı bir de eğer sabrediyorsa, Allah sabredenlerle beraberdir, sabredenleri sever. Allah'ın sevgisini bir de ayrıca arıyor. Öteki ikram ettiğinden dolayı Rabbine şükretmiş olur, o da Şekur isminin ismini ayrıca alır. Hayat böyledir yani, imtihan böyledir. Yoksa biz kendi zahiri bakışımızla bakıp anlamaya çalışıp hüküm verirsek, Allah'ın verdiği hükmünün dışında bir hüküm verirsek, Rabbimize ters düşmüş oluruz. İşi anlamamış oluruz. Biraz önce söyledim, kıyamet yerinde hesaba çekilirken zahmet çekenler ne diyecek? Ee, kazandığını görünce o zahmet çekenlerin, keşke dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi, biz de bu nimeti kazansaydık. Evet, bu hayat, bir günlük hayattır bir insan için. Gençlik dönemi, sabahtan öğleye kadar, öğleden ikindiye kadar olan bölümü o orgumluk dönemidir. Akşama kadar da aynı şekilde yaşlı dönemidir ki bir gündür bu. Hayati böyle değerlendirmez, böyle anlamazsak Allah'a göre anlamamış oluruz. İnşallah bakışımız Rabbimize göre, göre olur, Allah'a göre, Resullerine göre olur. Peygamberi bir bakışla, nazarla Hayata, varlığa nazar eder. Hem varlığı anlarız, hem hayatı anlarız, hem Allah'ın kullarına, mahlukatına olan muameleyi anlarız. Evet, o tane toprağa girdiğinde çatlamazsa, filiz vermez, büyüyüp ağaç olmaz, meyve veremez. O tanenin çatlaması taneye zulüm değildir. Taneye ikramdır. Onun için insanın da kendi vehmi, hayali olan benliğinden, varlığından kurtulup Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmesi gerekir. Allah ile güzelleşmesi gerekir. Evet. Efendim Adıyaman'dan Esra. <gülüyor> Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ben Adıyaman'dan izleyicinizim. Programınızı <gülüyor> sürekli izliyorum. Ben Hicri Takvimi'nin her ayının 13, 14, 15'inde oruç tutuyorum. O günlerde yolculuk yapınca tutamıyorum. Kaza etmem gerekir mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. İbadetin en hayırlısı, faydalısı, bize fayda vereni az da olsa devamlı olanıdır. Bir ibadeti yani farzın dışındaki bir ibadeti eğer devamlı yapıyorsak, bu durumda yapamadığımız zamanda e, araya kesinti girmesin diye, o ibadetten uzaklaşmayalım diye, gönlümüz o ibadetle mutmain olsun diye e, onu kaza etmek doğrudur, kaza etmek gerekir. Yapmazsa bir sorun olur mu? Olmaz. Sadece e, kazanabileceğini kazanamamıştır kaza ettiğinde, sanki zamanında, vaktinde yapmış gibi kazanır. Aynı şekilde, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, biri sağlıklı iken, ya da imkanı varken, eğer bir ibadeti sürekli yapıyorsa, hastalandığında ya da o vakti olmadığında, onu yapamadığı zamanlar, onu yapmış gibi Allah kabul eder. Yani o nimeti ona yine ikram eder. Evet onun için bir ibadeti eğer sürekli adet haline getirmiş ve yapıyorsak yapamadığımız zamanda gaza etmemiz en doğrusu en güzelliğidir. Evet. Efendim bandırmadan Faruk selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Allah ülkemizi ve Müslümanları korusun inşallah. Amin. Ortalık karışık malum Müslüman ülkeleri karıştırmaya uğraşıyorlar huzura bir kurtarıcıyla müjdelenen Mehdi aleyhisselam ve Mesih gelişi, geliş zamanı belli midir? Bir de kısmesi Allah'ın izniyle yakında kızımız olacak. Bizlerden de dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Allah kardeşlerimize salih bir evlat ihsan etsin inşallah. Kendileri için de hayırlara vesile olur inşallah. Mesih ya da Mehdi'nin geliş zamanı, zuhur zamanı belli midir diye sormuş kardeşimiz. Hep söylüyoruz, mutlaka imanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir. İslam'ımızı, ihsanımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Hayatımızı Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Dinimizi Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Her neye inanıyorsak onu Kur'an'a arz etmemiz gerekir. Kur'an doğru dediyse doğrudur, yanlış dediyse o yanlıştır. Onu atıyoruz. Allah, Mesih'in ya da Mehdi'nin geleceğinden haber vermemiş. Böyle bir şey yok. Mehdi hidayete ermiş olan, bununla beraber hidayete erendir. Anladığımız manada böyle bir haber yoktur. Mesih Hazreti İsa, bu, Hristiyanların fikri, Hristiyanların düşüncesidir. Evet, Mehdi dedikleri, evet, kurtarıcı, gelip bizi kurtaracak, gelip dünyayı cennete çevirecek, kurtla kuzu beraber yaşayacak. Herkes zengin olacak, hiç kimse e, zekatını verecek, fakir bulamayacak. Hayal, hayal kuruyor. Cennetin hayalini kuruyor birileri. Aynı şekilde, bu inanç bir de Yahudiler de var. Yahudiler de işte, ee, Hz. İsa'yı kabul etmedikleri için daha gelecek. Bir kurtarı gelecek. Davud Aleyhisselam'ın soyundan biri gelip bizi kurtaracak. Bu Yahudilerin, Hristiyanların fikri ve düşünceleridir. Onun için Hz. İsa geliyor demek ne demektir? Yani bir ayete insan ters düşünce Allah bilmiyor, ben biliyorum demektir. Allah, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Hatem-i demedi mi? Sen Hatabe'n-Nebiyinsin demedi mi? Sen nebilerin sonuncususun dedi mi? dedi. Bu durumda Hazreti İsa geldiğinde nebilerin sonuncusu Resulullah Efendimiz değil, Hazreti İsa olmuş olur. Zaten Hristiyanlar öyle söylüyor. Eğer buna böyle bir kılıf uydurup yok işte Hazreti İsa e, peygamber olarak değil de ümmeti Muhammed'den bir ümmet olarak gelir. Hiç bu tutarlı bir şey olur mu? O zaten peygamber. O zaten Allah'ın nebisi ve resulüdür. Allah zaten onu peygamber olarak göndermiş. Neden bir daha göndersin? Göndereceğim dediğimi demedi. Niye ile de gelecek diyor? Diyorlar yani. Söyledim. Bu e, Hristiyanların, Yahudilerin inançlarıdır, fikirleridir, düşünceleridir. Mümin böyle düşünmez. Mümin, Resulullah Efendimiz'in son nebi olduğuna iman eder. Evet, Mehdi'ye gelince sürekli, daima, her asırda, her devirde Mehdi'ler vardır. Allah, onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir, Mehdi'lerdir. Onların hidayetine uy dedi. Bunlar peygamber varisleridir. Bir tane de Her devirde farklı farklıdır, çoğunluktadır. Her biri kendi mertebesine göre Mehdi'dir. Hatta bütün müminler Mehdi'dir. Mehdi olmak zorundadır. Mehdi eğer hidayete ermiş ve hidayete davet edense her mümin hidayete ermeli değil midir? Hidayete de davet etmeli değil midir? Zaten hidayete değilse, hidayete davet etmiyorsa bu durumda mümin olamamış demektir. Her mümin kendi imanına göre, marifetine göre, kendindeki hikmete göre, kendindeki ilme göre evet ne yapar davet eder. Davet eder ve o nispetle de mehdidir. Mehdi olmak müminler için Allah'ın emridir. Emri bil maruf nehy anil münker Mehdi'nin işidir, vazifesidir. Dolayısıyla bütün müminlerin işidir. Aynı şekilde Allah nasıl ki e, el-Asr suresinde buyurduysa Evet, bütün insanlar hüsrandadır. Ya Allah asra zamana yemin ediyor. İman edenler, salih amel işleyenler, hakka davet edenler, tavsiye edenler, sabri tavsiye edenler, müstesna dediyse, hakka davet, hakikate davet, Allah'a davet. Hak olan Allah'a davettir. Cennete davettir. Hesaba davettir. Eğer mümin bunu yapmazsa hüsranda olmuş olur. Onun için bütün müminler Aynı şekilde bir de kendi mertebesine göre, derecesine göre, imanına göre, marifetine göre, ilmine göre, hikmetine göre Mehdi'dir. Mehdi olmak zorundadır. Yoksa birileri gelip bunu anlatacak, birileri bizi kurtaracak fikri, düşüncesi batıldır. Hristiyanların, Yahudilerin fikri, düşüncesidir böyle bir beklenti. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Aynı şekilde bir kul kendini değiştirmedikçe, değişmeyi istemedikçe Allah onu değiştirmez birileriyle. Kulun tercih yapması lazım, tercih etmesi lazım. Kul Rabbini tercih edince, hidayeti tercih edince, hidayetçiyle beraber olunca hidayeti kazanır, hidayette olur. Rabbini dinlemek isteyince alır Allah'ın kitabını başlar okumaya ya da başlar dinlemeye ayetler üzerinde tefekkür etmeye. Mehdi gelip senin neyini kurtarır? Allah senden Hazreti İnsan olmanı istiyor. kendisini ayna olmanı istiyor. Her devirde, her zamanda Allah'a ayna olan, halife olan Allah'ın, peygamberinin varisleri var mıdır? büşid Kamil var mıdır? Veli var mıdır? Vardır. İşte onlarla beraber onlar gibi olmaya, onlar gibi yapmaya çalışman gerekir ki kazanabilirsin. Yoksa Kimse gelip bizi kurtarmaz. evet. Böyle bir e, kendi kendimizi kandırıp böyle bir beklenti içinde olmak e, kendi sorumluluğumuzdan kaçmak demektir. Kulluktan kaçmak demektir. Evet. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet, e, Mehdi'dir. Bununla beraber ona uyanlar, ona tabi olanlar Uyduğu kadarıyla, tabi olduğu kadarıyla, ona benzediği kadarıyla evet Mehdi'dir. Başka mehdi beklemek doğru değildir. Başka bir peygamberi beklemek hiç doğru değildir. Müminlerin imanlarını düzeltmesi gerekir. Ben böyle inanıyorum demekle iman olmaz. Sorumluluktan kaçmak herhangi bir şekilde bizi kurtarmaz. Ben bilmiyordum demek bizi kurtarmaz. Allah her şeyi söylüyor. Apaçık söylüyor. Onun için her şeyimizi Allah'ın kitabına arz ediyoruz. Allah ne dediyse o. da birileri böyle söylemiş. Ya da kendi kendine hadis üretip söylemiş. Hiç hadis, Kur'an'a taş düşer mi? Allah bugün sizin için dininizi tamamladım demedi mi? Nimetimi kemale erdirdim demedi mi? Tamamlamış. Yeni bir şey mi ilave ediyoruz? Peygamber yeni bir şey mi ona ilave etti? Haşa. Onun dini Kur'an'dı, kitabı Kur'an'dı, ahlakı Kur'an'dı, kendisi Kur'an'dı. Onda başka bir şey aramak doğru değildir. Kur'an'ın söylemediği bir şeyi iftira atıp ona söyletmek ona yapılmış en büyük zulümdür, haksızlıktır. Ne buyurdu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kim? Söylemediğin bir şeyi bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazır olsun. Peki nasıl anlayacağız o söylemiş söylememiş? Kur'an'a arz ediyoruz. Hadislerim, sözüm, sünnetim tartışma konusu olduğunda onu Kur'an'a arz edin. Tuttuysa alın, tutmadıysa atın. O benden değildir dedi. Kur'an'dan başka nasıl bir şey ona isnat edilebilir? Evet. Onun için imanımızı düzeltiyoruz. Kur'an'a arz ediyoruz. İslam'ımızı, aklakımızı, hayatımızı Kur'an'a arz ediyoruz. Kendimizi Kur'an'a arz ediyoruz. Kur'an bize sen doğrusun dediyse doğruyuz. Niye? Allah sen doğrusun demiştir. Ama Kur'an bize sen yanlışsın dediyse sen yanlışsın. Biz yanlışız demektir. Efendim Diyarbakır'dan Erdal Çetin Selamünaleyküm. Aleyküm Öncelikle Allah başımızdan Allah dostlarını eksik etmesin Sorum KPSS personel alımlarında referans göstermek ise referans göstermek göstermek ise girmekte kul hakkı var mıdır? Allah razı olsun Evet referans göstermek eğer vesileye sarılmaksa bu doğrudur Allah rızkınızı aramak için yeryüzüne dağılın dedi. Bununla beraber hayırda yarışın dedi. Eğer bu bir yarışsa doğrudur. Kimsenin hakkına tecavüz etmemiş oluruz. Hayırda yarışırken kimseye çelme takmadan biz koşuyorsak bu durumda o doğrudur. Bir sorun olmaz. Yok birilerine çelme takıyor, öyle yarışı kazanıyorsak bu da yanlıştır. Kimseye çelme takmadığımıza göre, yarıştığımıza göre herhangi bir sorun olmaz inşallah. Efendim Rupeyda Üşen, kız çocuklarının eğitiminde öncelik anne midir yoksa baba mıdır? Kız çocukluğu olsun, erkek çocukluğu olsun. Öncelik eğitim anaya aittir. Çünkü anne onu emziriyor. Hatta bu eğitim doğduğu andan itibaren değil de ana karında bile geçerlidir. Çocuk ana karnındayken annesi üzülür, bir sıkıntıyı duyarsa bu durumda onun o salgıladığı hormonlar bebeği de o şekilde etkiler. O da anasıyla beraber üzülür. annesi sevinince o da beraber sevinir. O zaman e, annenin karnındaki bebeğin de hesabını yapması gerekir. Doğduğu andan itibaren ana kucağındadır. O emziriyor. Dolayısıyla o eğitiyor. Büyüdükçe o eğitir. Ne zaman? Evet, babasıyla muhatap olduğu andan itibaren bu sefer babanın da vazifesi onunla beraber başlanmış olur. Çocuk ister kız çocuğu olsun, ister erkek çocuğu olsun. evet, Sorumluluk ikisine aittir. Buna beraber kız çocuğu tabii ki özellikle annesini kendisine örnek aldığı için anası ona örnektir. Eğitimi de bütünüyle anaya aittir. Baba sadece babalık vazifesini yapar. Erkek çocuğunun eğitimi de babaya aittir. Çünkü erkek çocuk da babayı örneke alır. Eğitirken, lafla değil, söyleyerek değil, anlatarak değil de haliyle, hayatıyla, konuşmasıyla, tavrıyla, yaptıklarıyla örnek olması gerekir, eğitmesi gerekir onu. Yoksa sen şöyle yap, sen böyle yap demek çocuk üzerinde herhangi bir etki bırakmaz. Yaptıkları etki bırakır. Babayı nasıl anlarsa evlat ona göre muamele eder. Anayı nasıl anlarsa, evlat öyle muamele eder. Çocuk anlamaz demeyelim, o anlar. Evet. Efendim, Malatya'dan Oğuz Bars Hocamızı çok seviyoruz. Her konuştuğu fıtratımıza uygun. Geceleri bile tekrarını izliyorum. Seviyoruz ailece, dinleyip öğüt alıyoruz. Benim sorum, ben geceleri yatamıyorum, korkuyorum. Sesler oluyor ve uyumamı istemeyen, görmediğim bir şeyler var. Korkulu korkulu gecelerden nasıl kurtulurum? Bilgilerinizi almak istiyorum. Namazımı kılıyorum. Kur'an'ı okuyorum. Ben zor durumdayım. Benimle hocam görüşürse çok mutlu olurum. Evet. Geceleri sesler duyuyor. Bu sesler çok farklı farklı sesler olabilir. Sesler de aslında iki türlüdür bir doğal olan sesler vardır, bir şeytani sesler vardır, şeytanın çıkardığı, duymasını istediği sesler vardır. Ama unutmamamız gerekir ki, bu alemde yalnız yaşamıyoruz. Bizimle beraber başka varlıklar da yaşıyor. Melekler de var, cinler de var. Allah'ın başka mahlukatı da var. Ama Allah kullarını örtmüştür ondan. Ne görebiliyor, ne onları işitebiliyor. Gönül itibariyle biraz hassaslaşınca veya zayıf düşünce o perde oradan böyle aralanıyor. Bir takım sesler işitebilir hatta bir takım şeyler görebilir de o arada. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? O e, duyduğu şeyi örtmek ve kapatmak. Yani işitmemiş muamelesi yapmak. Eğer dinlemeye devam ederse, dinlemeye çalışırsa o artar. Orası açılır çünkü. Bu kalp olaklığının işittiği şeylerdir. Kapatması gerekir ki, perdelemesi gerekir ki onu perdelesin, onu bir daha işitmesin. İşitirse rahatsız olur, huzursuz olur. Evet, Yapılması gereken şey budur. İşittiğini düşünmemesi gerekir. E, i̇şitince de e, yok sayması gerekir. Yokmuş gibi muamele etmesi gerekir. E, bir süre sonra o kapanır, o perdelenir. Artık istese de işitemez onu. Telavisi de böyledir. O perdeyi kapatmak için işitmemesi gerekir. İşittiğini unutması gerekir. Yok sayması gerekir yani. Yok sayınca o perdelenir. Buna beraber bu bir rahatsızlık değildir. Bu bir hastalık değildir. Bu insandaki bir özelliktir. Sadece oradan perde biraz aralanmış ondan. Evet. Efendim Aydın'dan Tuna Enis duyar. Hocam selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hayırlı programlar dilerim. Ben namazları sürekli birleştiriyorum. Öğleni ikindi ile, akşamı da yatsı ile. Bunun bir sakıncası var mı? Allah sizlerden ve diğer TV çalışanlarından razı olsun. Hayırlı geceler. Evet. Allah bunu bir ruhsat olarak müsaade etmiştir. Resulullah Efendimiz ruhsat olarak bunu yapmıştır. Yani izin vermiştir. Öyleyle ikindiği akşamla yatsı namazını birbirine birleştirmeyi e, rıssat olarak vermiştir, izin vermiştir yani evet sürekli yapmasında e, herhangi bir sorun olmasa da asıl olması gereken onu beş vakte yaymaktır. Yani herhangi bir sorun, bir sıkıntı yoksa e, yapabiliyorsa bu durumda e, onu beşe bölmesi gerekir yani öleyi öyle vaktında, ikindi ikindi vaktinde, akşamı, akşam vaktinde yatsıyla, yatsıya vaktinde kılması gerekir. Ama birleştirebilir. Birleştirdiğinde namazını kılmış olur. Burada şöyle anlaması gerekir. Yani eğer o manevi bir gıdaysa, onu beş sefer almak gerekiyorsa, yok 5 sefer alamadın, üç seferde al. Lendiyse bunu sürekli olması o manevi e, kazançta, manevi e, ikramda e, daha bir e, sorun çıkarabilir. Eksiklik verir yani. Onun için arada bir böyle e, vaktinde kılmaya çalışsın. Sonra o yavaş yavaş böyle yayılır inşallah. E, buna beraber namazını kılmış sayılır diyeyim. Efendim Şanlıurfa'dan Lokman Öncü, efendim kardeşlerimizle sizi muhabbetle dinliyoruz, sizi çok özledik. Bir sorun vardı, vuslat yolundaki bir dervişe son nefeste Allah cemalini müşahede ettirir dediniz. Bu müşahede Allah'ın bütün isimlerinde mi olur yoksa o kişinin ismi azamında mı olur? Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah razı olsun, Allah'ın bütün isimlerinde olmaz, onun ismi azamında olur. Yani Allah'ın hangi ismi onun üzerinde tecelli etmişse o isimle ona tecelli edip ona muamele eder. Bununla beraber o isim önde olmakla beraber diğer isimler de onunla beraber onun arkasındadır yalnız. O tek başına değildir. Diğer isimler de var arkasında. Ama her biri de ne kadar tecelli etmişse o kadar vardır. Evet ismi azabından tecelli ediyor. Diğer isimler de ne kadar tecelli etmişse o kadar da o isimle beraberdir. Efendim Sezer Sarı. Selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Nefsi müdafaa günah mıdır? İnsanın düşmanına karşı savunma yapması doğru mudur? İnsanın öldürmekten başka çaresi kalmazsa ne yapmalı? Özellikle bunlar cahil, şeytani, gaspçı, ahlaktan yoksun insanlarsa insan hangi şartlarda öldürür, öldürülür? Yanlış anlaşılmasın, ben kimseyi öldürmek istemem ama beni öldürmeye çalışanlar var. Evet. Böyle bir durumda Allah'a sığınmak lazım, onları Allah'a havale etmek lazım. Bununla beraber nefsi müdafaa vardır. Nefsini müdafaa etmesi gerekir. Hem zulmetmemek gerekir, yapılan zulmü de kabul etmemek gerekir. Yoksa biz duracağız böyle gelip bize zulmedecek, öldürecek diye herhangi bir şekilde taviz vermek doğru değildir. Evet, kendimizi savurmamız gerekir. Kendini savunurken veya e, ev halkını savunurken veya malını savunurken, eğer biri ölürse, bu durumda öldüren onun günahını yüklenmiş olur. Savunma hakkı vardır. Gerekeni e, yapabilme hakkı vardır. Kısasa kısas hali vardır. Ee, ama herhangi bir, böyle bir tehlike yoksa, e, kötülüğü iyilikle savmak gerekir. Kötülüğü affetmek gerekir. Ee, Allah'ın rızasını kazanmak için. Zalime de, mazluma da evet, yardım edin. Buyurdu Resulullah Efendimiz. Mazluma yardımı biliyoruz. Zalime yardım nasıl diye, onun zulmünden alıkoyarak koyarak. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir kötülüğü gördüğünüzde gücünüz yetiyorsa onu elinizle değiştirin. Yetmiyorsa dilinizle değiştirin. O da yetmiyorsa en azından gönlünüzle ona boğaz edin. Onu sevmeyin. O kötülüğü. Evet böyle bir durumda kendimizi savurma hakkımız yüzde yüz vardır. Bu tavizyi vermek de doğru değildir. Yoksa zalime de taviz vermiş olur. imkan vermiş oluruz. Ama Allah'ım hesabını yaparak aşırı gitmeyerek, Allah Allah'a itirime de buyuruyordu. Evet, savaşıırken eğer onlar savaştan vazgeçerlerse siz de savaşı bırakın, onlarla savaşmayın. Allah Kapırga ve Rahimdir. Böyle bir durumda yani barıştan yana orma olmak gerekir kardeşlikten yana olmak gerekir, iyilikten yana olmak gerekir, affetmekten yana olmak gerekir. Ama bunlar kar etmiyor, fayda et, vermiyorsa bu durumda gerekeni yapacağız. Evet, ne zaman ki baktık ki odur. Eee sorun bertaraf oluyor, devam etmek de e, aşırı gitmek olur. Aşırı da gitmeyeceğiz. Evet. Devamla izlenimiz bir defare öldürmek günah mı? Allah ayet Kerime'de yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine verdim. Sizin hizmetinize verdim dedi. Hizmete vermişse faydalı olsun diye. Ama eğer herhangi bir varlık bize zarar veriyorsa bu durumda onu def etmek, bertaraf etmekte herhangi bir sorun olmaz. Dolayısıyla fare bizim evimizde ise evet bu durumda onu öldürebiliriz. Veya herhangi bir şekilde Kediyle ya da o tuzakla onu taraf edebiliriz. Herhangi bir sorun olmaz. Ama diyelim ki tarlada bir fare gördük. Onu öldürmek günah midir? Elbette ki. Sana bir zarar vermemiş. Sana zarar vermiyor. Onun da kendine göre kulluğu vardır, tesbihi vardır, hamdi vardır. Kendine göre bir de vazifesi vardır. Doğada bir vazifesi vardır. Onu o şekilde öldüremezsin. Ama evinde sana zarar veriyorsa... Bu durumda gerekeni de yapman lazım. Çünkü hizmet etmiyor. Olması gereken yerde durmuyor. Yanlış yere gelmiş. Sınırı o çiğnemiş. Bu da aynı şekilde nefsi müdafaya giriyor. Evet. Efendim Hatay Reyhanlı'dan Nurgül Karadağ, Ben babayı çok seviyorum. Babanın kanalından başka kanal izleyemiyorum. Tek gerçekçi sizsiniz gibi geliyor. Sizce bu yaptığım doğru mu? Allah ait kelimede buyuruyordu. Evet müminleri anlatırken. Onlar bütün sözleri dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Evet biz de hepsini dinleriz, bakarız, en güzeline tabi oluruz. Dolayısıyla bizim için en güzel hangisi ise, evet onu dinler, ona tabi oluruz. Kardeşlerimiz bu takavvunu anlamış olmaları gerekir ki bizim bir tek derdimiz vardır. Gönüllerin Allah'a dönmesi, gönüllerin, evlerimizin kıblegah olmasıdır. Bütün derdimiz budur. Bütün derdimiz Allah'ın mülkünde Allah'a kul olmaya çalışmaktır. abdolmaya çalışmaktır. Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşsin diye gerekeni yapmaktır. Bizim bütün işlerimiz, televizyonumuz inşallah bunun içindir. Gaye budur, amaç budur. Herkes kendi gönlüne bakması gerekir. Seçimini ona göre yapması gerekir. Elbette ki biri bizi evine misafir etmek isterse, bu bizim için en büyük nimettir. En sevileceğimiz şeydir. Ama misafir etmek istemeyebilir. Kimi evimizde misafir etmek istersek, onları dinleriz. Evet, herkes kimi misafir ettiğine bakmalıdır. Özellikle şeytani misafir etmemek gerekir. Şeytanları misafir etmemek gerekir. Bizi Allah'tan başka tarafa davet eden her kanal her televizyon bilelim ki şeytana davet ediyorsa şeytanlığa davet ediyorsa bu durumda biz de o kanalı izliyorsak şeytanlı şeytanları evimize davet ettik demektir. Allah bize o hakikati anlama görme basireti feraseti versin inşallah. Allah razı olsun. Efendim Osman Akda Dinimizde tesettürün yeri mesul içeride. Evet. Tesettür, setretmek, örtmek demektir. Allah bizi bizim kendimizi setretmemizi, örtmemizi istiyor. Mesela örtünmektir. Allah'ın emrettiği gibi. Allah nasıl emretmişse öyle örtünmemiz gerekir. Kendimizi setretmemiz gerekir. İki türlü tesettürü vardır. Biri zahiri, biri manevi. Zahiri olarak görünmem görünmemesi gereken yerlerimizi elbiseyle ne yapıyoruz? Örtüyoruz, tesettüre bürünüyoruz. Bir de manevi tesettürü vardır. Manevi tesettür. Eğer biri zahiri olarak tesettüre bürünmüş ama manevi olarak tesettüre bürünmemişse o tesettürde değildir. Allah'ın istediği yani Kardeşimizin sorduğu gibi dindeki tesettür değildir o. Allah ayet-i kerimede Allah sizin için elbiseler indirmiştir. Kendi korunasın diye, korunasınız diye. Kendinizi onlarla örtünesiniz diye, örterseniz diye. Sizin için süs olsun diye. Bir de takva elbisesi dedi. Bir de takva elbisesi varmış. Bir de takva ile tesettüre bürünmek gerekiyormuş. Takva evet, iç alemdeki tesettürdür. Allah'a karşı sorumluluk elbisesi. Eğer Allah'a karşı sorumluluk elbisesi yoksa, o Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip gerekeni yapmıyorsa, kul olmaya, abd olmaya çalışmıyorsa, o ürtünse ne olur, ne çıkar ondan? Hiçbir şey. Manevi tesettürü yok. Buna beraber şöyle de biliyoruz ki zahiri olarak tesettüre bürünmüş ama manevi tesettürü evet, olmayan insanlar. Aynı şekilde zahiri olarak tesettürde değil ama manevi olarak tesettüre bürünmüş. Huzurda hesap verirken hangisinin hesabı kolay, hangisinin ki daha ağırdır? Elbette ki manevi tesettürü olanın hesabı daha kolay. sadece zahiri tesettürü olup manevi tesettürü olmayanın hesabı evet, ağır hatta kurtuluşu imkansızdır. Tesettürün hem zahiri hem manevi olması gerekir. Tesettürü de böyle anlamak gerekir. Örtünmek. Örtünmek aynı zamanda edevin gereğidir. Edepli olmanın gereğidir. Manevi tesettürde Allah'a karşı edepli olma, zahiri tesettürde evet zahire karşı, insanlara karşı edepli olma tesettürüdür. Halidir. Kendini örtmektir. Allah'ın görülmesini haram kıldığı yeri örtmektir. Evet. Onun için Allah bize hem zahiri hem manevi tesettürü e, ikram eylesin. O tesettüre riayet edenlerden eylesin inşallah. İnşallah. Efendim programımızın sonuna da gelmişiz. Evet. Derseniz bir arayla beraber devam ederiz. Edel. Derseniz bir sonraki programda sorarız. Edelim. Tamam. Efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra bir tez inşallah.